Radyonuz Akra Efendi yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ve senayla onun peygamberine salat ve selamdan sonra bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimize sağlık, sıhhat ve iki cihan saadeti dileklerimizi sunuyoruz efendim. Değerli dinleyenler, bugünkü programımıza geçmişten günümüze toplumların ilim karşısındaki tutumlarıyla özellikle Mezopotamya denilen mıntıkadaki ilmi gelişmeler ve buradaki halkların tavırlarını konu alan Profesör Doktor Ramazan Demir'in bir makalesini sunarak başlıyoruz. Toplumların geçmişi bıraktıkları kültürel eserlerle geçmişten bugüne, bugünden geleceğe aktarılır. Bu kültür eserleri birçok alanda olabilir. Aynı zamanda bu eserler insanlık tarihini de insanın gelişmesini de simgeler. Kültür mirasları toplumun nedenle köklü veya köksüz olduğunu gösterir. İnsanlık tarihini belgeleyen bu kültür eserlerine sahip olamayan toplumlar, Gerçek anlamda millet olamadıkları için yeni arayışlar içine girerler. Bazen bu arayışlar yapıcı, bazen de çok yıkıcı olabilmektedir. İnsanlık tarihinin en eski mekanlarından olan Mezopotamya toprakları, dünyanın yüz karası bir rejimi bahane ederek, daha da kirli, çirkin ve adaletsiz bir savaşa sahne olmaktadır. İnsanlık tarihinin belgeleri olan, en eski kültür varlıkları, işte bu kirli savaşın kurbanı oldular. Gelişme ve değişimin en belirgin kanıtları olan bu kültür mirası eserler, Bağdat Müzesi'nde sergileniyordu. Gelişen ve değişen insan adına ne varsa hepsi buradaydı. Ve ne yazık ki, şimdi artık yok. İnsanlık adına ne varsa, Orta o topraklarının şahitliği yaptığı geçmişe ait ne varsa yıkıldığı, yakıldığı, talan edildi. Mezopotamya toprakları, ki Grekçe'de mezo, orta, ara, Potamya, nehirler anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşmesinden oluşan ve Türkçe anlamıyla, Nehirler arası alan olarak anılabilecek İnsanlık Tarihi Müzesi, kutsal bir tarihi toprak alanı. Bağrında yaşayıp günümüze intikal eden ne kadar eser, belge varsa, Bağdat Müzesi'nde sergileniyordu. Bu kirli savaş başlayıncaya kadar. Şunu da belirtmekte fayda vardır. İnsanlık tarihinin ilk belgelerinin tamamı bu topraklara ait olsa da, Eserler ve belgelerin tamamı, maalesef Bağdat Müzesi'nde değil, tamamı bu topraklara ait olduğu bilinen ve çeşitli dönemlerde çalınmış ve Batı müzelerinde teşhir edilen eserlerden, belgelerden, insanlık tarihini, medeniyetler tarihini, dinler tarihini anlamak mümkün olmaktadır. Müzik İnsanoğlunun yaratılışı hakkındaki kutsal söylemlerin dışında eldeki somut belgeler olan fosil belgeler, ilk çağlardan günümüze kadar geçen zaman diliminde insanoğlunun geçirdiği aşamaları işte bu kültür müzelerinde görmek, anlamak mümkün. Binlerce yıllık insanlık birikimi olan bu kültür eserleri, Mezopotamya bölgesinde insan tarafından meydana getirildi. İnsan alın teri ve emeğinin birikimi olarak geçmişten bugüne yansıdı. Fakat yine canavar ruhlu insanoğlu tarafından yok edildi. İnsanın yaşam felsefesini, gelişimini, değişimini yansıtan bu kültür mirasları, ilk insan tepi olduğu kabul edilen mağara insanı olan varlığın kambur duruşundan, aslında mağarada eğilerek yaşamak zorunda olduğu için kamburu gelişmiş, Günümüzdeki dik duruşuna kadar farklı gelişim ve değişim evrelerini yaşadığının belgeleridir. İlk insan hayatının düzenlendiği Mezopotamya topraklarının altında hala birçok bilinmeyen insanlık kültür eserleri beklemektedir. Modern çağın arkeoloji biliminin belirleyerek çıkarmasını bekleyen, insanın geçmişini belgeleyen ve hala keşfedilmeyi bekleyen nice değerlerin olduğu muhakkaktır. Bilinen tarihi devirlerde olduğu gibi bugün de kaygan zeminler üzerine kurulu Orta Doğu coğrafyasında daha pek çok insanlık tarihi belgesi mevcuttur. Tarımdan ticarete, yazıdan belgeye, düşünceden felsefeye, matematikten astronomiye, sanattan edebiyata kadar birçok bilim alanı bu topraklarda keşfedildi, gelişerek değişti. İşte Sümerler medeniyeti. Mezopotamya'ya isim babası olan Dicle ve Fırat nehirlerin hayat verdiği verimli topraklarda, Sümer medeniyeti oluştu, gelişti ve zaman içinde değişti. Rençberliğin en ileri derecede uygulandığı ve verim alındığı bir medeniyet kurdu Sümerliler. Mimarlık, sanat, heykeltıraşlık, yapı mimarisi yaşam alanlarının planlanması, kutsal alanların planlanması ve imarı, tarım aletlerinin yalnız kullanımı değil, yapımını başaran Sümerliler. İnsanlık tarihini Sümerlilerle başlatan bazı tarihçiler, bu iddialarında pek haksız sayılmazlar. Çağlarının en iyi diktatörlerini de yetiştiren Mezopotamya topraklarında bugün olup bitenler ibret verici. Iraklılar, Acaba hiç düşünüyorlar mı ki Geçmişteki ileri medeniyet kuran Sümerlerin torunları olduklarını? Bu torunlar tarihte ilk devletin Ataları tarafından kurulduğunu biliyorlar mı? Sümerliler tarafından çağının en ileri bilim merkezlerini oluşturdukları Buralarda matematik, cebir, kimya, astronomi gibi Pozitif bilimlerin öğretildiği Bugün bile kullanılan 12 saat sisteminin yine Sümerliler tarafından icat edildiğini acaba biliyorlar mı? Sümerce olarak tarihte yerini alan ilk yazı sisteminin Mezopotamya topraklarında kullanıldığı ve buradan dünyaya yayıldığını acaba biliyorlar mı? Gılgamış destanları, dünyanın harikalarından olan Nemrut kümülüsü ve heykelleri Babil bahçeleri, Nuh'un gemisinin kalıntıları, kutsal mekanların merkezlerinin de Mezopotamya'da bulunması ya da olması acaba insanlara bir mesaj olmuyor mu? Gelir, şadan olur birden gelir, giryan olur birden salar. You made them push up. hanızdan gönlünüze giden yok akre, akre, akre, akre. en yaşlı ve en kültür birikimli bölgesi olarak İnsanlık tarihine şahitlik yapmış Mezopotamya topraklarının altında hala açığa çıkarılmayı bekleyen binlerce kültür hazineleri var. Dünyada kent kültürünün ilk örneklerinden olan Urakun, kutsal kitapta İncil'de bile yerini almış. Benzer güzellikte Ninova kenti de Mezopotamya'da. Türkiye topraklarında Gazi Antep'e yakın yerde bulunan önemli kent kalıntıları, eşsiz mozaikleri olan da bu bölgeye yakın. Her ne kadar baraj gölü altında kalmış olsa da. Kim bilir Mezopotamya ve çevresinde daha nice yerleşim alanları var. Bağdat Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler, insanlığın ortak mirası olan değerlerdi. İnsanoğlunun geçmişini aydınlatan, Günümüzden geçmişe doğru yapılacak kültür yolculuğunun örnekleriydi. İnsanlık tarihine kirli savaş olarak kayıt düşecek bu işgalin, giderek içinden çıkılmaz bir bataklık haline geldiğini her gün görüyor ve duyuyoruz. Müze yağması ve yakılmasının kimler tarafından yapıldığını bilen de yok, sorgulayan da. Değerli dinleyenler, okuduğumuz makalede de değinildiği gibi, gerçekten son yıllarda meydana gelen olaylarda, birçoğunun ne olduğu daha bilinemeyen eserler gibi daha keşfedilmeyi bekleyen ne kıymetler bulunduğu da tartışma götürmeyecek kadar aşikar. Efendim bugün, işte bu kıymetlerin ortaya çıktığı mekanlarda yetişmiş bir İslam bilginini tanımaya çalışalım. İranlı filozof, astronomi, Matematik, tıp ve din alemi zamanının şârihül âlâmesi Kutbüddin Şirazi. Kutbüddin Şirazi. Asıl adı Mahmut bin Mesud bin Muslih el-Fârisi eş-Şirazi olup lakabı Kutbüddin'dir. Hicri 634 Miladi 1236 senesi Safer ayında Şiraz'da doğmuştur. Tabipleriyle tanınan bir aileye mensuptur. Hafızası çok kuvvetli olan Kutbüttün Şirazi, Şiraz'da Muzafferî hastanesinde göz hekimi olan babası, Ziyahettin Mesud el-Kazeruni'den din, tıp ve tasavvufla ilgili ilk öğrenimini aldı. Daha sonra amcasından ve ardından da Zeki el-Barkashi, ketbiden tıp bilgileri öğrenerek tabib oldu. Kutbüddin henüz 14 yaşlarındayken babasının ölümü üzerine onun hastanedeki görevine tayin edildi. Bu görevi sırasında İbn Sina'nın El-Kanun adlı tıp kitabını yine hekim olan amcası Kemalettin Ebulhayr el-Kazeruni Şemseddin er-Keyşi el ...ve Şerefettin Zeki el-Buşekani gibi hocalardan okuyarak tıp ilminde kendisini geliştirdi. On yıl sonra kendini tamamen ilmi çalışmalara vermek amacıyla hastanedeki görevinden ayrılarak... ...Hicri 658, Miladi 1260 yılında Meragay'a gitti. Burada yapımı süren rastathanenin çalışmalarına katıldı ve Zici İlhani'nin hazırlanmasına katkıda bulunurken, bir taraftan da Nasurettin Tuğsi'nin ders halkasına katılıp, felsefe, matematik ve astronomi bilgilerini ilerletti. İlim aşkıyla pek çok ülkeleri gezen Şirazi, İran, Irak, Suriye ve Anadolu'ya gitti. Hicri 665-667 Miladi 1267-1269 yıllarında Nasurettin Tuzi ile birlikte Borasan'a geçen Kutbüttün Şirazi, Borasan'da Ali bin Ömer el-Kâtibi'den mantık ve felsefe okudu. Ardından gittiği İsfahan'da Emir Bahâettin Muhammed el-Cüveyni ile oğlu Şemsettin el-Cüveyni'den yakın ilgi gördü. Bu dönemde astronomiye dair kaleme aldığı Nihayetül İdrak adlı eserini, Şemseddin'e itaat etti. Bağdat'a geçip bir süre Nizamiye Medresesi'nde kaldıktan sonra Hicri 670, Miladi 1271 yılında Konya'ya geldi. Mevlana Celaleddin Rumi ile görüştü. Bu arada Sadreddin Konyaevi'nin derslerine de katılan Kutbüttin, bu yıllarda vezir Muînüddin Süleyman Pervane'nin dikkatine çekerek takdirini kazandı. Onun tarafından önce Sivas'a Ardından Malatya'ya kadı tayin edildi. Sivas'ta bulunduğu sırada Gök Medresede ders verdi. Hicri 681, Miladi 1282 senesinde yönetimde olan Hülagu Han'ın oğlu Ahmet tarafından Mısır'ın Memlük Sultanı Kalavun'a elçi olarak gönderildi. Bir müddet Mısır'da kalan Kutbuiddin bu sırada El-Kanun'un daha önce görmediği bazı şerhlerini inceleme imkanı buldu. Nasır dönüşü bir süre Şam'da ikamet ederek ders okuttu. Ülkesine döndüğünde Tebriz'e yerleşerek, akli ve nakli ilimlerde ders verdi. Çok talebe yetiştirdi. Zarif ve latife severdi. Fakirleri gözetir, cemaatle namaza önem verirdi. Zamanın alimleri ona, çok büyük alim manasına gelen, Şarihül Allâme dediler. Son zamanlarında yöneticiler ve hükümdarlarla ilişkileri kesip, tam bir mutasavvuf gibi yaşamaya başlamıştı. Şirazi, Hicri 17 Ramazan 710, Miladi 7 Şubat 1311'de Tebriz'de vefat etti. Vasiyeti üzerine Çerendab kabristanında Kadı Beyzavi'nin yanına defnedildi. Büyük hadis âlemi Zehebi onun hakkında Kutbüddin İshrazî'nin itikadı düzgün ve kuvvetli olup Kur'an-ı Kerim'in çok okunmasını söylerdi. Kendisi met olunduğu zaman tevazu gösterir ve keşke ben Resulullah'ın yaşadığı zamanda yaşasaydım da kör ve sağır olsaydım. Belki Resul Ekrem'in mübarek nazarı bana rastlardı, derdi. Güzel huyluydu. Talebeleri ona çok hürmet ve saygı gösterirlerdi, demektedir. Değerli dostlar, ünlü bilgin Kutbüttün Şirazi'yi anlatmaya devam edeceğiz ama önce güzel bir eser dinleyelim. Gündem öte Umuttan Örülmüş Özenle Yanmış Masrette Kalmış Kavuşmak İstersin İstlerin Tutmaz Kavuşmak tersi izlerin tutmaz. Yarın var tekne, umut beyadır. Yarın var tekne, umut gelme bir dünya gerek gerçekle buluşmak candan geçecek yürekler gerek Fikirlerime bir dünya gerek gerçekle Sondan geçecek yürekler yere Gün akrayla başlar, akrayla devam eder, akrayla biter Her zaman bir adım önde Radyonu Zakra FM'de İslam bilginleri ve icatları programında Kutbüttün Şirazi'yi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şirazi, Gazali'nin yönelttiği eleştirilerle ilmi otoritesi geniş ölçüde sarsılan felsefe geleneğini canlandırmaya çalışan düşünürler kuşağındandır. Onun felsefi çalışmaları Şehabettin Es-Sühre verdiğinin eserleriyle sistemleşen, İshakiye ekolünün temel fikirleriyle yönlendirilmiştir. Sührevardi ile Molla Sadra arasında geçen 400 yıl boyunca etkili olmuş filozoflar içinde Şirazi, hocası Nasrüddin Tusi'den sonraki en önemli felsefi şahsiyetlerden biri sayılmaktadır. İslam felsefe ve bilim tarihindeki şöhreti esas itibariyle birçok disiplinde uzman olup, her biri hakkında çok önemli eserler ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Şirazi'nin Müslüman hakim idealini ilmi şahsiyetinde gerçekleştirmek isteyen, çok yönlü bir düşünür olduğu görülmektedir. Filozofun Dürretüb-Tac adlı Farsca eseri, i̇bn Sina felsefesini tasavvufî ve dini meseleler eşliğinde yeniden entelektüel ilgilerin gündemine taşımıştır. Şirazi'nin, Sühreverdi'nin hikmetül işrakına yazdığı şer, kısa süre içinde kendinden önceki yazılığını yerine almış ve daha sonraki kuşaklar, Sühreverdi'yi onun gözüyle tanımıştır. Sadreddin Konyevî'nin öğrenciliğini yapmış olduğu göz önüne alındığında, düşünürün i̇bn Sina, Sühreverdi, Muhyiddin i̇bn Arabi üçgenini kendi felsefi şahsiyetinde birleştirdiği söylenebilir. Şirazi'nin din ilimlerinin de dahil edildiği böyle bir senteze yönelmesi, 13. yüzyıldan itibaren özellikle İran'da başlayan ve daha sonraki dönemlerde Osmanlılar'da da devam edecek olan çeşitli ekolleri tek bir bilgi sisteminde bütünlemeye yönelik fikri arayışlar için anlamlı bir model teşkil etmiştir. Şirazi bir filozof ve din alimi olmanın ötesinde İslam bilim tarihinin önemli bir şahsiyeti olarak da şöhrete sahiptir. Matematik, optik, coğrafya, fizik ve özellikle astronomi alanlarında yaptığı çalışmaların kayda değer yankıları görülmüştür. Onun matematiğe karşı ilgisi daha ziyade o dönemde bu alanın alt disiplinleri olarak düşünülen astronomi ve optik dolayısıyla olmuştur. Bununla birlikte, matematik araştırmalarına metafizik bir anlam da katmış, bu ilimde derinleşmeyi metafizik ve irfan alanında yapılacak araştırmaların bir zihni hazırlığı olarak değerlendirmiştir. Kutbüttün Şirazi, Aritmeti'yi Dürretül Tac adlı eserinde, a. Farklı olan sayıların özellikleri, b. Mantıki bağıntılar, c. Poligonal sayılar ve D. Oranlar olmak üzere dört başlık altında incelemiştir. Sayıları çift, tek, mükemmel, eksik gibi türlere ayırmış, daha sonra bunlarla ilgili özellikleri ele alarak aritmetik dizinin toplamının kapalı formülünü açıklamıştır. Çeşitli sayı serilerini inceleyerek onların genel terimleri için formüller geliştirmiş, ''Asal Sayılar'' dizisini ayrı bir incelemeye tabi tutarak, diğer sayılarla karşılaştırmış ve özelliklerini belirlemiştir. Şirazi, optik sahasında da İbni Heysem'den sonra nispeten ihmale uğrayan, bu alanda getirdiği yeni bakış açısıyla, bu ilmin İslam dünyasında yeniden canlanmasına yol açmıştır. İşraki felsefenin ışık kavramını merkeziyleştiren ve onu varlık kavramıyla özdeş sayan ana fikirleri, onun optik konusuna yepyeni bir heyecan ve anlayışla yaklaşmasına yol açmış olmalıdır. Her ne kadar bu alanda müstakil bir eser yazmadığısa da Nihayetül İdrak'inde konuya ayırdığı bölümler ufuk açıcı olmuştur. Özellikle gökkuşağı hadisesini açıklama yolunda yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Işık ışığınının yağmur damlasında iki defa kırılıp bir defa yansımasıyla gökkuşağı renklerinin oluştuğunu ilk defa doğru olarak açıklayan Şirazi'nin bu alandaki diğer başarısı, İbnül Heysem'in ünlü eserine, Tenkihül Menazır adıyla ciddi bir şerh yazmış olan Kemalettin Farisi gibi bir optik dehasını yetiştirmesinde yatmaktadır. Nihayetül İdrak adlı eserinde coğrafyaya dair meselelerin, başta biruni olmak üzere eski Müslüman coğrafyacılarının çalışmaları ışığında ele alındığı görülmektedir. Bunun dışında Şirazi'nin İlhanlı hükümdarı Abaka ve Argun hanların talimatıyla Anadolu'yu bir uçtan bir uca kat ettiği ve 1290 yılında Argun'a Anadolu kıyıları hakkındaki gözlemlerine dayanan bir Akdeniz haritası sunduğu bilinmektedir. İbn Sina'yı izlediği eserlerinde bu filozofun fizik teorisini benimseyen Şirazi, Hikmetü'l-İşrak'a yazdığı şerhte yeni bir ışık fiziği kurmayı denemiştir. Onun tıp alanındaki en önemli katkısı ise İbn Sina'nın El-Kanun adlı eserindeki tıbbın ilkelerine ilişkin bölüm için yazdığı şerhtir. Bu eserinde Şirazi, İbnü'n-Nefis ve i̇bnül Kuf gibi tıp ustalarından da yararlanmıştır. Astronomiyle ilgili başarısı, kendi dehası yanında, Meraga Sahane’sinde bilimsel bir çalışma için gerekli mükemmel ortamı bulmasıyla da ilgilidir. Bu rasathanenin öncü şahsiyeti olan nasur Tusi'nin Tuğsi'nin, Batlamyus'unkinden çok önemli farklılıklar içeren bir gezegen modeli ortaya koyduğu bilinmektedir. Şirazi, Nihayetül İdrak ve Et-Tuhfet-ül Şahiye adlı eserinde Tusi'nin yeni gezegen modelini başka gezegenlere de uygulamış, fakat sonuçlarından tam anlamıyla tatmin olmadığı için modelde bazı değişiklikler yapmıştır. İbni Heysen ve Nasuriddin Tusi, gezegen yörüngelerinin kürevi yüzeylere teğet olduklarını ileri sürmüşlerdir. Oysa Kutbüttün Şirazi, bunların arasında bir mesafenin olabileceğine dikkat çekerek olaya, Geleceğe ışık tutan ve onunla örtüşen yeni bir bakış açısı getirmektedir. Eserinde ayrıca dünyanın sabit durduğu veya hareket ettiğine dair uzun ve açıklayıcı bir incelemeye de yer vermiştir. Kutbüttin Şirazi'nin etkisi çok sayıdaki talebesi tarafından sürdürülmüştür. Kemalettin Farisi dışında, Taceddin Ali bin Abdullah et Tebrizi, Kutbuddin Muhammed bin Muhammed el Büveyhi, Nizamettin el Nişaburi, Mahmud bin Abdurrahman el İsfahani ve Adududdin el İci bunlar arasında zikredilebilir. yolda kulağınız akralı olsun. Değerli dinleyenler, Kutbuddin Şirazi'nin başlıca eserlerini şöyle sıralamak mümkündür. 1. Nihayetül idrak fi dirayetül eflak Şirazi'nin Sivas'ta kadı olarak bulunduğu dönemde, Hicri 680, miladi 1281 yılında tamamladığı astronomi alanındaki en önemli eseridir. Bununla beraber eserde jeodezi, meteoroloji, mekanik ve optik dallarında da bilgiler bulunmaktadır. Esas olarak Nasurüddin Tusi'nin Tezkire adlı eserine dayanmaktaysa da, ondan daha geniş içerikli ve pek çok yenilikleri itiva etmektedir. Nüshalarından biri, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 2. Kitabe-t-Tuh ve fil-Hey'e Bu eseri de Sivas'ta kadı olarak bulunduğu dönemde tamamlamıştır ve dört bölümdür. tâc i̇slam emirşah Muhammed bin Sadr-us-Said, Tâceddin adına telif etmiştir. Astronomiye dairdir. Nihayetül İdrak adlı eserin bir şerhidir. El yazması Leningrad Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde mevcuttur. Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Ali Kuşçu'nun esere yazmış olduğu muhtasar şer Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. 3 İhtiyarat-ı Muzafferî Farsça kaleme alınan astronomiye dair bir eserdir. Çobanoğlu Bey'in Muzafferüddin yavlak Aslan'a ithaf edilmiştir. Kütüphane-i Merkezi, Danişkâhi Tahran'da, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 4- Şerh âlâ tezkiretin nâşiriyye Nasurüttin Tusi'nin astronomiyle ilgili tezkire adlı eserinin şerhidir. 5- Kitab Featü Fela Takfimi Fil Hey'e Muhammed bin Ali bin Hüseyin Hemmezani'nin Kitabı Beyani beyan-ı şerhi olup, Nasurüddin Tusi'nin oğlu Asilüddin Hasan'a ithaf edilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. 6- Ezzic-ü Sultani Farsça olan bu eser kaynaklarda Mirek el-Buhariye diye de isimlendirilmektedir. 7- Et-tuhfetü-s-sadeyiye, Mushetül-hükema ve Ravzatül-ettiba. İbn-i Sina'nın El-Kanun adlı eserinin birinci kitabının şerhi olup, Gazan Han'ın veziri Muhammed'e ithaf edilmiştir. 8- şerh hikmetil İşrak, Şehabettin Es-gühreverdi el-maktule ait eserin şerhidir. Önce müstakil olarak İbrahim Tabatabai tarafından Tahran'da, Hicri 1313, Miladi 1895 tarihinde, Daha sonra Hikmetül İşrak içinde, Tahran'da Hicri 1315'te yeniden yayımlanmıştır. Sühre verdiği hakkında Mayıs 2001 tarihinde, Zencanda düzenlenen milletler arası bir kongre münasebetiyle, Abdullah Nurani ve Mehdi Muhakkik eseri Tahran'da, Miladi 2002'de yeniden neşretmiştir. Bu şerhe, 16. yüzyılda Vedud Tebrizi tarafından bir tarikat yazılmıştır. Katip Çelebi Keşfü'z Zunun'da bu esere Mevlana Abdülkerim'in de Farsça bir haşiye yazdığını kaydetmektedir. 9. Şerh Ala Kitab-ı Ravzat'ın Nazar. Nasuruddin ontolojiye dair eserinin şerhidir. 10. fethül Mennan fi Tefsiril Kur'an. 40 ciltten meydana gelen eser, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 12- Şerh-ü Muhtaşaril Münteha Dibnil Hacib Kökrülü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 13- Miftahul Miftah Sekkani'nin Miftahul Ulûm adlı kitabının, Meani ve Beyana dair üçüncü kısmının şerhidir. 14. Durretübtaç li gurretid dibac fil hikmi Hicri 705, miladi 1305 yılında Farsça kaleme alınmış, genel olarak matematik ve astronomi konusunda geniş muhtevalı, ansiklopedik bir eserdir. Eserin astronomi ile ilgili olan bölümü, Tusi'nin eserinin şerhidir. Matematik bölümünde ise geometri, aritmetik kısımları mevcuttur. Eserin birinci cildi Muhammed Mişkat tarafından, ikinci cildi ise Hasan Tabeşi tarafından Tahran'da yayınlanmıştır. 1990 yılında Mahi Duhd Banu Humay'da eserin bir bölümünü yine Tahran'da yayınlamıştır. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Değerli dinleyenler, Kutbüttin Şirazi'nin tespit edilebilen burada saydıklarımızdan başka daha pek çok eseri mevcuttur. Değerli dostlar, Kutbüttin Şirazi, astronomi ile ilgili eserlerin yanında, göz hastalıkları hakkında ve farsça olarak, nazım olarak birçok eser yazmıştır. Bu eserler halen Taşkent, Özbek Bilimler Akademisi'nde, şarkıyat el yazmaları bölümünde mevcuttur. Değerli dostlar, dünyamızın var oluşundan bu yana, insanoğlunun her konudaki araştırmacılığı, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu araştırmacılığın dünya durdukça devam edeceği de bir vakıadır. Böyle olmasına rağmen bazılarının da bu araştırmalara çeşitli nedenlerle karşı oldukları da her zaman karşılaşılan bir durumdur. Uzayda dünya dışı canlı bulunup bulunmadığı yönünde yürütülmeye çalışılan araştırmalardan bir tanesi de dünya dışı akıllı yaşam arayışıdır. 19 Temmuz 2001 tarihli Natür Dergisi'nde ve Ağustos 2001 tarihli Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, araştırmanın devam ettirilebilmesi açısından konunun finansının sağlanması ve bunun önemi şöyle anlatılmaktadır. SETI, yani Dünya Dışı Akıllı Yaşam Arayışı Programı, Washington'da inandırıcılığını yeniden kazanma yolunda ilerlerken, bazı kongre üyeleri, NASA'nın SETI enstitüsüyle kopardığı bağlarını yeniden kurmasını istiyor. Bazı politikacıların SETI'nin çalışmalarını, küçük yeşil adamlar bulma fantazisi uğruna vergi mükelleflerinin paralarını israf etme diye alaya almaları üzerine, kongre 1994 yılında enstitüye yapılan bütün kamu harcamalarını kesme kararı almıştı. O günden bu yana SETI, bazı zengin bilim dostlarının sağladığı fonlar sayesinde araştırmalarını sürdürüyor. 12 Temmuz 2001 günü bir kongre komitesinin dünya dışında yaşam bulunup bulunmadığı konusunda yaptığı bir oturumda SETI'nin durumu da ele alındı. Toplantıda konuşan SETI yöneticilerinden Christopher Chiba, enstitünün kamu fonlarının yeniden sağlanması peşinde koşmadığını ancak NASA'nın yürüttüğü astrobiyoloji araştırma teşvik fonları için SETI'ye konan ambargonun kaldırılmasını istediğini belirtti. NASA, uzman hakemlerce incelenen araştırma projelerinden kayda değer bulunanlara karşılıksız para yardımında bulunuyor. SETI araştırmalarının bilimselliği konusunda, kongrenin olumsuz tutumunun yumuşamasında, enstitünün son yıllarda gerçekleştirdiği bazı yaratıcı girişimler kadar evrende yaşamın sanıldığı kadar ender olmadığı yolunda giderek çoğalan bulgularında rol oynadığı belirtiliyor. Seti yaklaşık 3 yıl önce, yüz binlerce amatörün ev bilgisayarlarıyla katıldığı bir program çerçevesinde hem sinyal işleme kapasitesini hem de popüleritesini büyük ölçüde artırmış, bir yandan da gerçekleşmesi için fon arayışında bulunduğu, çok sayıda küçük çaklı radyo teleskoptan oluşan dev bir teleskop projesi geliştirmişti. Bu arada Güneş yakınlarındaki yıldızların çevresinde keşfedilen gezegenlerin sayısı, ayrıca uzayda suyun ve organik moleküllerin bolluğu, Mars yüzeyinde geçmişte sıvı halde su, hatta mikroskobik yaşam kalıntıları bulunabileceği yolundaki tartışmalı bulgularda dünya dışında akıllı varlıklar araştırmalarına olan ilgiyi daha da körüklemiş durumda. NASA'nın astrobiyoloji programı araştırmacılarından Michel Meyer'e göre, SETI Enstitüsü son derece başarılı bir performans sergilemiş durumda ve bazı iyi projeleri de var. Ama diyor NASA araştırmacısı, bir kez ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yediği için kendi başarılı astrobiyoloji programına SETI'nin katılması konusunda ihtiyatla yaklaşıyoruz, diyor. Ancak SETI'nin destekçilerinden olan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lamar Smith, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Uzayda yaşam bulunması insanlık tarihinin en önemli bulgularından biri olacaktır. Bu bakımdan mali kaynaklar kamuoyunun bu konuya gösterdiği ilgiyle orantılı olmalı ki böyle bir orantının halen var olduğunu söylemek çok güç. İnsanlığın yararına olacak her türlü ilmi araştırmanın gerekliliğinin bilincine vararak, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerce her zaman desteklenerek finansının sağlanması temennisiyle bir programımızı daha bitiriyoruz efendim. Yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak temennisiyle hoşçakalın. İslam bilginleri ve icatları.